Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin Ve salata ve salamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve man sar ala nehjihihi ve man ittaba'ahu bi ihsanin ila yawmiddin Rabbi şirahli sadri ve yersirli amri vahlil uktatan min lisan yafkahu qawli Allahumma allimna ma yenfa'na ve anfa'na bima allamtana ve zilna ilman bir ya rahimin amma ba'd Allah'ın fazla keremiyle önceki geçen 4-5 haftamızda Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden Allah Azze ve Celle ve Subhane ve Taala'nın kullara hüccetini ne ile kaim ettiğini anlatmıştık. Uzun uzun delillerle, Allah'ın sözleriyle, Resulünün sözleriyle ve Allah'ın ve Resulünün bu sözlerine İslam fakihlerinin, İslam alimlerinin, müçtehit imamların yapmış olduğu izahatları, beyanları nakletmiştik. Bu hafta da son artık bu ders silsilemizin son bölümü olan bu konuya dair şüphelerin reddi ve bu konuya dair alimlerin kapalı, alimlerin anlaşılamaz gibi görülen sözlerinin beyanı olacaktır. Allah Azze ve Celle ve Teala nasip ederse. Biliyorsunuz büyük şirk, sahibini dinlen çıkartan, Müslümanla müşri birbirinden ayıran, cennet ehliyle cehennem ehli diye İnsanları ikiye bölen şeyin ta kendisidir. Bütün Resuller bunu nehyetmekle gelmiş, bütün Resuller bundan sakındırmış, bütün elçiler ve peygamberler bunun kötülüğünü kavimlerine anlatmıştır. İnsanlardan kim buna düştüyse adı müşrik olmuştur. İnsanlardan kim bundan uzak durduysa onun adı da muvahhit olmuştur. Allah Azze ve Celle ta Adem Aleyhisselam'dan kıyameti kopacağı vakte kadar insanları bu haslet ve bu özellik ile müşrik ve Müslüman diye birbirinden ayrılmıştır. Dolayısıyla insanlar bu şirki işleyen insanlarla bunların çokluğunu görmekle bunlarla mücadeledeki zorlukları görünce bunlarla yapılacak düşmanlığın ağırlığını idrak edince insanlar bir kaçış yolu olarak insanlara hüccetin kaimi olmadığını insanların Allah Azze ve Celle tarafından kendilerine bir özürün beyan edildiğini söylemek gibi pis sözlerin içerisine daldılar. O yüzden biz bugün özellikle bu konuda sözlere çokça çaptırılan Şeyh Muhammed bin Abdul Wahab rahimullahla Şeyhülislam İbn Teymiyah rahimullah'ın sözlerini nakletmeye gayret edeceğiz. Bunlardan ilki Durarus Seniye'de 18 incil 534. sayfada Şeyhülislam Muhammed bin Abdul şu sözüdür. فَجِنْسُ ula ilmuşrikine ve amsalihin. Bu müşrikler ve onların misalleri, bu Allah'a ortak koşanlar ve onların benzerleri minmen <gülüyor> şu kimselerdendir ki yabudul evliya eva salihin. Onlar Allah'ı bırakır da evliyalara ve salihlere ne yaparlar? İbadet ederler. Nasıl ederler? Duayı Allah Hazire Celle değil de, duayı alemlerin Rabbi olan ve duayı hak eden tek merci olan Hak ilaha değil de, kendileri gibi beşer olan, kendileri gibi insan olan, kendileri gibi duaya muhtaç olan, kendileri gibi Allah katında olup da hiçbir farkın aralarında var olmadığı insanlara ibadet edenler gibi diyor. فَنَحْكُمُ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ Biz hükmederiz ki onlar işledikleri şekle beraber müşrik ismini alırlar. وَنَرَا <gülüyor> كُفْرَهُمْ Biz onların küfrüne de görürüz. اِذَا قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةِ eğer onlara peygamberlik hücceti ulaştığı ise. Şimdi bu peygamberlik hücretin ulaşması e, üzerinde durulması gereken, açılması gereken noktadır. Dikkat edilecek olursa e, Muhammed bin Abdülvahab burada Allah'ın kullara hüccet, hüccetinin ikami olmasını peygamberin o kimseye ulaşması olarak söylemiş. Çünkü İbn-i Fetava'da 20. ciltte 37. sayfada bu meseleyi irdelerken, çok güzel sözler sarf ediyor. Kur'an ve sünnetten delillerle beraber onu nakledeceğim inşallah. Diyor ki: "Vakat Allahu beyne ma risaleti ve ma ba'daha." Allah kitabında celle celaluhu peygamberin gelişiyle peygamberin gelmesinden öncesini ve peygamberin gelişinden sonrasını birbirinden ayırmıştır. Allah azze ve celle subhanahu wa taala Salih aleyhisselam Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam bütün peygamberlerin gelmesinden öncesini ve geldikten sonrasını Allah birbirinden ayırmıştır. Neden? Allah özrü çok sevendi. Biz bunu anlatmıştık. Bu yüzden özrü kaldırmak için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmişti Allah azze ve celle, Subhanahu ve Teala. Allah diyor bu ikisini birbirine ayırmıştır fi esma'in ve ahkamin. İsimlendirmede ve hükümlerde Allah peygamberlerin gelişini, gelişinden öncesini ve sonrasını Celle Celaluhu birbirinden ayırmıştır. وَجَمَا fi Esmain أَسْمَاءٍ وَاَحْكَامٍ Allah Azze ve Celle isim ve hükümlerde ise mutlak lafızları peygamberin gelişinin öncesinde ve sonrasında bir tutmuştur. Yani bu ne demektir şimdi anlatacak, örneğini verecek. فَإِنَّهُ سَمَّهُمْ ظَالِم۪ينَ وَتَاغ۪ينَ وَمُفْسِد۪ينَ Allah Azze ve Celle, subhanehu ve teala, peygamberlerin gelişinden önce, yapılan amelleri, ifsat, azgınlık, ve zulüm olarak Allah Azze ve Celle isimlendirmiş. Mesela Allah Azze ve Celle'nin naziat suresi, 17. ayet-i söylediği söz. اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنُ Firavuna git, اِنَّهُ تَغَا O azdı, azgınlık yaptı. Şimdi Firavun, Musa Aleyhisselam'ın ona davetle gelmesinden önce yaptığının zulüm olduğunu, yaptığının azgınlık olduğunu bilmiyordu. Ama bunu bilmemesine rağmen, bu konuda peygamberin daveti ona daha gitmemesine rağmen, Allah Azze ve Celle yaptığı fiili, faili olan, yaptığı fiilin faili olan innahu tagha o azdı azan biri yani taghut tagut kelimesinin türediği asıl tagha yani o azan biri diye Allah azze ve celle onu isimlendirdi kardeşe. Bakın başka bir örnek daha. Şu Araaf suresi 10 ve 11. Ve iz nada rabbuka Musa Senin Rabbin Musa'ya nida etti. En etil الْقَوْمَ Zalimin, قَوْمَ Firavuna اَلَا يَتَّقُونَ O zalim olan kavme gel de de ki onlara siz Allah'tan korkmaz mısınız? Bakın Musa aleyhisselam daha Firavun'a ve kavmine gelmeden Allah onlara ne ismini verdi? Zalimler ismini verdi. Daha onlara Allah peygamberiyle hücceti ulaştırmadan subhanahu ve teala zalimler ismini verdi kardeşler. Gene başka bir örnek. Yani Peygamber'in gelmesinden önce de insanın yaptığı fiilin fa'il ismini alacağının başka bir örneği Kasas suresi 4. ayet kelimedir. Allah diyor ki ayet kelimede. İnne fir'aun'e şüphesiz fir'aun. Ala fil ardi yeryüzünde azdı. Wa o ehlini fırkalara böldü. O ehlini yani oradaki halkı Farklı farklı gruplara, farklı farklı fırkalara böldü. ayfu طَائِفَةً minhum, Onlardan bir taifeyi zayıf düşürdü. يُذَبِّهُ أَبْنَاءَهُمْ Çocuklarını kesti. وَيَسْتَحْ يِنِسَاءَهُمْ Kız çocuklarını da bıraktı. Çünkü biliyorsunuz hani müfessirlerin naklettiği bir şey var. Rüyasında <gülüyor> görüyor bir erkek çocuğu kendisini, mülkünü yok edecek. O yüzden doğan bütün erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını bırakıyor. Allah Azze ve Celle'nin kadınlarınızı diri bırakıyordudan kastı. Yani kız çocuklarınızı öldürmüyordu, erkek çocuklarınızı kesiyordu. İnnehu kâne minel mufsidin Şüphesiz ki o fesat çıkaranlardandı. Allah Azze ve Celle daha Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderip, ona yaptığı hatayı beyan etmeden önce, Firavun'un peygamberin gelişinden önce yaptığı bütün fiilleri Neyle isimlendiriyor? O fiilin lazımı, o fiilin gereği olan ismi failiyle. Yani zina yapanın zinakar denmesi gibi, içki içenin içkici denmesi gibi, faiz yenenin faizci denmesi gibi. Buna benzer isimler değil mi? Bunlar nedir? Zina bir fiildir, faili de zinakardır. Faiz bir fiildir, onun faili de faizcidir. Yani faizi yiyen demektir. Allah Azze ve Celle de şirki anlattıktan sonra onun faili olan şahsa da müşrik adını Allah Azze ve Celle ne yapmıştır kardeşler? vermişti. Burada şimdi sözlerine devam ediyor İbn-i Teymiyye. فَاَخْبَرَا اَنَّهُ وَالِمُونَ وَتَاغٍ Haber verdi ki, o peygamberin gelişinden önce bu yaptığıyla zalimdi, azmıştı ve mufsidin yeryüzüne fesat çıkartandı. هُوَ وَقَوْمُهُ O ve kavmi böyleydiler. وَهَذِي asma ذَمَّ الْأَفْعَالِ Bu isimler fiilleri kınamıştır diyor. Ve tabi uzun uzun devam ediyor. Burada isimler fiilleri kınamıştırdan kasıt, peygamberin gelişinden önce bu fiilleri yapana bu isimleri vermiş Allah Azze ve Celle. وَالذَمُّ اِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ السَّيِّيَةِ الْقَب۪يهَ Kınamak ise hangi fiillerde olur? Kötü ve pis fiillerde olur, kınanmak. Feda lı bu delalet eder ki al anne'l bütün fiiller takunu qabihatan mazmumatan kötü ve kınanmış qable meci'r resul peygamberin gelişinden önce kınanmıştır. Mesela Lut aleyhisselamın kavmi ne yapmışlardır? Kadınları bırakıp erkeklere yanaşmışlardır. Lut aleyhisselam gelip onlara bu yaptığınız pistir demeden önce de bu iş pistir zaten. O onun adını böyle koymadan önce de o pistir. Salih aleyhisselam gelip kavmine ölçüde terazide dengeyi kurun dediği zaman Salih aleyhisselamın gelişinden önce de ölçü ve teraziyi denk tutmamak, ölçüde ve terazide zulmetmek bu zaten pis bir iştir. Şeriat bunu kınamıştır. Yalan bütün şeriatların kınadığı bir şeydir. Bunun peygamber gelmeden önce de yalan pis kötü bir şeydir. Dolayısıyla diyor isimler, isimler peygamberin gelişinden önce sabit olur. Yani bir şey şirkse, daha peygamber gelmeden onu işleyen adı müşrik olur. Onu anlatmaya çalışıyor. لَا يَسْتَحِقُونَ الْعَذَابَ illa بَعْدَ ityanir <gülüyor> rasul اِلَيْهِينَ İşte burası çok önemli. Ancak onların azabı, cezayı hak edebilmeleri için peygamberin onlara yaptıklarını beyan etmesi gerekir. Yaptıklarını anlatması gerekir. <gülüyor> Çünkü Allah Azze ve Celle evet Lut Aleyhisselam'ın kavmi o pisliği yapmıştır. Salihin kavmi bu pisliği yapmıştır. Ama Allah Azze ve Celle bir peygamber gönderip yaptıklarını beyan etmedikçe yaptığı hataların hata olduğunu onlara öğretmedikçe Allah Azze ve Celle ve ne yapmadı? Onları azapla helak etmeli. Rüzgar gibi Taş yağmuru gibi, yere batırmak gibi. Ne zaman ceza hak oldu onların üzerine? Ne zaman ki peygamber geldi, yapılan yanlışı beyan etti. Peygamber aleyhisselatu vesselam ne zaman ki yaptıkları fiillerin, ister şirk, ister haram, ister fısk, bunlar hep şeriatın koyduğu isimler. Ve Allah azze ve celle'nin Adem'e ilk öğrettiği şey isimler meselesidir. Ve Allame as. Allah Adem'e bütün eşyanın ismini öğretti. Allah Azze ve Celle Adem'i bununla melekleri üstün kıldı. O da eşyanın bütün ismini bilmek. Zulmü zulm, adaleti adalet bilmek. İnsan eşyayı isimleriyle tanır. Allah Azze ve Celle de Adem Aleyhisselam'a neyi öğretti kardeşler? İsimleri, eşyanın isimlerini. Müslüman kim? Müşrik kim? Muvahhid kim? Haram ney? Helal ney? Şirk ney? Tevhid ney? Allah Azze ve Celle bu isimlerin hepsinin hakikatini kime öğretti? Adem Aleyhisselam'a öğretti. Bütün eşyanın isimlerini. Ama bütün eşyanın isimlerini. Kulluha. Bila istisna. O yüzden insanoğlunun genlerinde bir milyon kütüphane dolusu bilgi saklıdır. İnsanoğlunun genlerinde bir milyon kütüphane dolusu kitap bilgi saklıdır. Aslında biz bir şeyleri okurken yeni baştan öğrenmiyoruz. Onlar zaten bizim DNA kodlarımızda var. Biz okuyarak tekrardan ortaya çıkartıyoruz onları. Bunları talim ederek DNA kodlarından aradan seçip seçip çıkartıyoruz. Hafızamız bu bilgileri hatırlıyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Taala'da Bizim fıtratımıza aslında bu isimlerin tanımını ve tarifini yerleştirmiştir kardeşe. Dolayısıyla peygamber gelmeden Allah Azze ve Celle ismi verir. O isim de müşrik ismidir. Ama Allah Azze ve Celle azabı ona müstehak kılmaz. O yüzden Allah İsra suresi 15. ayet-i kerimede dedi ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّا نَبْعَثَ rasula. Biz bir Resul göndermediğimiz müddetçe kimseye azap edecek değiliz dedi. Bu neden? Azap Resulün gelişiyle sabit olur. Ama isim Resulün gelmesinden önce sabit olur kardeşe. Ama isim Resulün Peygamber'in davetin gelmesinden önce sabit olur. Ve devam ediyor. Wa ketherliki akbar an hudin an nahu kalmihi. Allah haber verdi ki Hud kavmine şöyle söyledi aleyhisselam. s-salam. Oğbudullaha min ilahin gairuhu ''Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur.'' ''İn'entum illa muftarun.'' ''Siz ancak iftira eden bir kavimsiniz.'' Hud aleyhisselam kavmine gelip daha doğruyu yanlışı öğretmeden önce, daha doğruyu yanlışı onlara anlatmadan önce, yaptıkları fiilin ismi olan iftiracılar ismini onlara verdi. İn entum illa kavmun muftarun.'' ''Siz ancak iftira eden bir kavimsiniz.'' Eğer peygamberin gelişinden önce şirk koşarsanız siz müşrik bir kavimsiniz. Peygamberin gelişinden önce zulüm ederseniz siz zalim bir kavimsiniz. Peygamberin gelişinden önce fıskışlar iseniz fasık bir kavimsiniz. İsim yapılan fiile göre şeriatın ıtlak ettiği, kullandığı bir manadır kardeşler. Ve diyor ki İbn-i bu ayeti getirdikten sonra Allah onları kıldı muftirine قبل ان يحكم بحكم يخالفونه daha onların muhalefet ettiği hükmü onlara beyan etmeden Allah onlara hükmü verdi. Hangi hüküm iftiracılar hükmü? Yani müşrikler ismini onlara ıtlak etmek. li himce ce Allah ilahan akhara ta ki Allah'la beraber başka bir ilah edindikleri için fe ismul müşrik fe be taqbel risale. Müşrik ismi peygamberin gelişinden önce sabit olur. İşte bu Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin Mecmuatül Fetava 20. cilt 37. sayfada söylediği şeydir. Bakın güzel kardeşlerim. Allah bir insanın basiretini açtı mı? Kalbini genişletti mi? Gönlüne İslam'ın nurunu koydu mu? Onu saptıracak, azdıracak, doğru anlayıştan uzaklaştıracak kimse yoktur. Allah birinin kalbine mührü vurdu mu? Allah kulaklarına ağırlığı indirip basiretini köreltti mi de onu açacak kimse yoktur ondan başka. Bakın Hud... Nemil suresinde Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından bahseder bize. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuyla yaptığı Nemil karınca demek biliyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla gidiyorken ordu toprağın üzerinde karınca şeklinde karıncalar yürüyorken karıncalar konuşuyorlar kendi aralarında. Diyorlar ey karıncalar deliklerinize girin Süleyman ordusu fark etmeden sizi ezmesinler. Süleyman Aleyhisselam'a da Allah'ın lütfu gereği hayvanların konuşması öğretildiği için o karıncaların bu konuşmasını duyunca ''Hazem min fadli Rabbi'' diyor. ''Bu benim Rabbimin bana faziletidir.'' ''Ben şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim?'' diye Allah Hazretleri beni imtihan ediyor diyor Süleyman Aleyhisselam. Bu kıssanın içerisinde Süleyman Aleyhisselam'ın bir tane hut hut diye bir kuşu var. Bu hayvana hayvanlar ne değildir arkadaşlar? Mükellef değildir. Hayvanların aklı yoktur. Yani vardır da onların aklı teklif dahiline giren akıl değildir. Onların aklı yemek, içmek, yaşamak, bir arada olmak, işlerini düzenlemek kadardır. Bu hut hut bir hayvan. İnsan değil, cin değil, mükellef değil. Nefis taşım, yani nefsi var ama bu dediğimiz gibi Allah'ın huzuruna kıyamet günü hesaba çekilecek bir varlık değil. Hut Süleyman Aleyhisselam, Gönderdiği zaman geç geliyor hut, hut Ve diyor ki nerede kaldın? Ona sorduğunda nereden geliyorsun? Ben diyor bir kavim buldum. İnni ve kavmen. Ben bir kavim buldum. ya el-i şemsi güneşe ibadet ediyorlardı. Ya'budun el şemsi güneşe secde ediyorlardı. Allah'a etmiyorlardı. Ve onlar kafir bir kavim idiler diyor. Onlar kafir bir kavim idiler. Daha Süleyman aleyhisselam onlara davet göndermemiş, daha Süleyman aleyhisselam onlara tevhidin ne olduğunu anlatmamış, daha Süleyman aleyhisselam yaptıklarının şirk olduğunu anlatmamış ama hut hut onlar için diyor ki onlar kafir bir kavim. Niye? Onlar küfür işliyorlar çünkü. O küfrün gereği olarak kafir ismini alıyorlar, o şirkin gereği olarak müşrik ismini alıyorlar. Ve sonra Süleyman Aleyhisselam mektup yazıyor. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu Süleyman'dandır ve bismillahirrahmanirrahim rahimle başlar diyor. Ve bel kız kalkıyor Süleyman Aleyhisselam'ın ayağına gidiyor. Süleyman Aleyhisselam o kral, kraliçeye İslam'ı arz ediyor ve Müslüman oluyor. O andan sonra Müslüman oluyor. Öncesinde değil. Hudhud gibi bir hayvan dahi anlamış ki peygamber gelmeden önce isim sabit olur. Heyhat bugün o insanlara ki cilt cilt kitap kitap ilim okurlar da şirk işlerinin müşrik olduğunu bilmezler. Hidayetten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Gene yani vüchetin bu fakihlerin, alimlerin ve müçtehitlerin yanında ne olduğuyla alakalı güzel bir nakil var. Onu arz edeceğim inşallah. Diyor ki Muhammed bin Abdurrahman el-Husayni'de 10 cilt 136 ve 137. sayfada. İzekene ya'melu bil küfr veş Bir adam var, şirk ve küfür işlemiş. Şirk ve küfürle amel etmiş li Cehaleti sebebiyle. Ev adamemü yunebbiha hu. Ya da onu uyaran, korkutan biri olmadığı için adam cehaleti sebebiyle kendini uyaran biri olmadığı olmaması nedeniyle Şirki ve küfrünü atmış amele dökmüş. Lәnәh kumbi kufrihi biz onun küfrüne hükmetmeyiz hatta tukam aleyhir hücce ta ki ona hücceti ikame edene kadar. İşte sapık bidat ehlinin okuduğu cümle buraya kadar. Onlar nokta koyuyorlar, tırnağı kapatıyorlar. Bak gördün mü diyorlar hücceti ikame edilmeden küfür işlerine kafir denmez, şirk işlerine müşrik denmez. Peki sözün devamında ne diyor? Walakin bakın çok söz çok o kadar açık ki ancak hani biz hüccet ikame edene kadar tekfir etmeyiz. Hüccet ikame edene kadar küfrüne hükmetmeyiz. Walakin la nahkum bi muslim. Ama Müslümandır da demeyiz. Bel nakulu amelu amelu haza küfrun. Deriz ki bak bu amel küfürdür arkadaş. Yubihul mal Bu küfür, bu büyük şirk. Kanı ve malı helal kılar. Ve inkunna la nakkum ala hadda şahs, bu şahsın üzerine bu hükmü indirmesek de, biz bunu genel olarak söyleriz. Le Adami qiyamil hücceti aleyhi. Yani kanının ve malının helal olması, yani azabın ona müstehak olması, neye bağlıdır güzel kardeşlerim? O şahsa hüccetin ikame edilmesine bağlıdır. Yoksa ona İslam isminin Müslüman isminin veya müşrik isminin verilmesiyle alakalı değildir. La yuqal denmez ki illem yakun kafiran fahu müslim. Yani kafir olmaz sürece itikame edilene kadar o zaman müslümandır denmez diyor. Ee, aynı şekilde Allah Şeyh'e rahmet etsin. Devamında e, fetret ehlinden bahsediyor. Vakit diker ahlil elmi. Ana ashab el fetrat yemtehinnun yuma alkıma fil arasat fetret ehli kıyamet günü Arasat'ta imtihan olunurlar. Bu İmam Ahmed'in Müsned'in de rivayet ettiği hadislerden bir tanesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dört sınıfın kıyamet günü imtihan olunacağını söylüyor. O dört sınıfta kör olan yani ilim okumaya gücü yetmeyen bak bugünkü körlerin hepsi ne de olmaz ha, yani her kör olan demesin ki ben fetret ehliyim. Şimdi ne var? Teknoloji çıkmış kör okuyabiliyor ne yapıyorlar? Bir böyle noktalar koyuyorlar, eliyle okuyor mesela. İnsanın gücü var da gene bunu talim etmeden şirk üzere ölürse o gene fetret ehlinden olmasın. Ona çünkü Allah Azze ve Celle ilim elde etme imkanı vermiştir güzel kardeşlerim. İkinci grup sağır. Bak gene ilim talep edemiyor. İlim talep etmek için bak hepiniz beni dinliyorsunuz değil mi? Bir peygamber de burada otursa davet yapsa hepiniz dinlemiş olacaksınız. E sağır, körse bir adam nasıl ilmi talep etsin? İlmi talep edemez. Üç, adam Mecnun. Yani doğarken anne karnında hastalıklı doğmuş, Mecnun doğmuş, doğmuş ve Mecnun olarak da ölmüş. Bu adam da ilim elde edemez. Akıl yok ki okusun, okuduğunu anlasın, o ilimine amel etsin. Öyle mi? Dördüncüsü de kendisine peygamber ulaşmamış adamlar. İki peygamberin arasında olup, İki peygamberin arası uzayıp o iki peygamber arasında kendisine peygamberin daveti ulaşmayan bu nedenle küfür ve şirk işleyip ölen insanlar. Bu dört sınıf kıyamet günü Allah'ın huzurunda imtihan olunurlar. Allah Azze ve Celle bunlara bir peygamber gönderir. O peygamber onlara der ki ateşe gidin. Onlar ateşe girerseler cennete girerler, ateşe girmezseler cehenneme girerler. Allah Azze ve Celle onları burada imtihan eder. Tabi bir takım alimler buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki ahiret yurdu, imtihan yurdu değildir. Çünkü kişi ölmesiyle beraber gideceği yer cennet midir, cehennem midir ona gösterilir. Dolayısıyla ölümle beraber ya sınav kazanılmıştır ya sınavdan kalınmıştır kanın, sınıfta. Ama diğer grup fakihler diyorlar ki hayır kıyamet günü cennete girene kadar imtihan bitmez. Delil mi? Bir, ilk yer kabir. Kabir azabı. Kabirdeyken melek gelir, münker ve nekir, sorgu sual sorarlar. Orada imtihan vardır. Mesela, kalktıktan sonra Arasat meydanına gelirken bir imtihan vardır. Bir karışıklık, bir curcuna, bir sıkıntı. Ve Arasat'ta müminler secdeye çağrılırlar münafıklarla beraber de, müminler secde eder de münafıklar gerisin geri düşerler, secde edemezler. Bak orada da imtihan var. Üç, Sırat'a geldiler. Sırat köprüsünden geçip cennete girecekler. Cehenn Meryem suresindeki ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki, o gün cehenneme uğramayacak yoktur. Bu ayetin tefsirinde Sırat köprüsünü getiriyor müfessirler. Sırat köprüsüyle alakalı makillere. Çünkü cennete girecek adam da Sırat'tan geçmek zorunda. Cehennemi bir görüp geçmek zorunda. Ta ki Allah'ın ona verdiği nimetin kadrini kıymetini bilsin, anlasın. Üçüncü imtihan bak Sırat Köprüsü'nde kimileri takılıp düşecekler. İmtihan hep devam ediyor. Ta cennete girene kadar kıyamet günü, ahiret günü imtihanlar sürekli ne yapıyor kardeşler? Devam ediyor. Tabi şöyle bir şey olmaz. Burada geçen adam orada kalmaz. Bu doğru. Yani burada sınavdan geçen bir adam, canını tevhid üzere teslim eden adam ahirette de ne yapmaz? Kardeşler sapıtmaz. Bu Allah'ın hak vadidir. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الاخرة. Allah iman edenleri dünya hayatında da, ahiret hayatında da o hak söz üzere muvaffak kılmıştır. O hak söz üzere sebat ettirmiştir Allah Azze ve Celle. Alimler burada kabir azabını getiriyorlar. Dünya الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Yani dünyada kabirde Allah onu sebat ettirir ve ahirette de din günü, mahşer günü bu imtihanlarda Allah azze ve celle onu sebat ettirir diye tefsir etmişler güzel kardeşlerim. Gene bakın Durarus-Seniye'den başka bir nakil. Diyor ki ve amma kavlukum sizin şu sözünüze gelince fe'allen fa hadha'l mu'minu'l mazkur. Bu zikredilen mümine fayda verir mi? Ma'mahu min amalil birri İyi ameller mesela. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler de zekat veriyorlardı, Mekkeli müşrikler de hac yapıyordular, Mekkeli müşrikler aşure günü oruç tutuyordular, Mekkeli müşrikler dua ediyordular, Mekkeli müşrikler namaz kılıyordular. Bunların hepsi Kur'an'da ve sünnette sabittir. Ben defalarla anlattığım için bir daha açmayacağım mesele uzamasın diye. Müşriklerin de yanlarında salih amelden nasipler vardır. Şirkiyle beraber salih amelden nasipler vardır. Zaten müşrik olmanın ilk şartı Allah'a iman etmektir güzel kardeşler. İnsan Allah'a iman ettikten sonra şirk koşarsa adı o zaman müşrik olur. Aslen Allah'ın varlığını ikrar etmeyen adamın adı müşrik olmaz. Niye? Müşrik ortak kılan demektir. Ortak kılan. Allah'ın varlığını kabul etmeyen adam ateisttir. O zaten müşrik olamaz. Dehridir. Yani Zamana iman eden, Allah'ı inkar eden insanlardır. Zaten alimler bunlardan hiç konuşmamışlar. Allah da bunlar hiç peygamber göndermemiş. Yani göndermiş, peygamberler akli deliller getirmiş, onlar bunlarla muhataplar. Niye? Ya şimdi Allah diyor ki, kıyamet günü işte cennette şöyle var, cehennemde böyle var. Ya adam Allah'ın varlığını kabul etmiyor, kaldı cennetin cehennem varlığını kabul etsin. Kur'an'da var olan kevni ayetler. Ki anlatmıştık biz bunu, yerlerin göklerin varlığı. Onların düzen içerisinde oluşu, Allah'ın hep bunları tefekkür etmeye çağrışı. Bunlar işte ateistlerin muhatap olduğu ayeti kerimeler. Çünkü Allah Azze ve akılla onları çağırıyor. Niye? Onlar zaten Kur'an'ı ölçü kabul etmiyorlar. Allah ateistleri akli hüccetlerle hakka çağırıyor. Allah müşrikleri şer'i delillerle hakka çağırıyor. O şer'i delillerle müşriklerin yaptığı fiillerin şirk olduğunu beyan eden şeyler. Dolayısıyla bir adam salih ameller işleyebilir. Qable tahkiket tevhid ve afalul hayr qable tahkiket tevhid. Tevhidi tahkikatmadan önce bir adamın hayır güzel amelleri olabilir. Kim gibi İbnü Cudan gibi. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anhâ diyor ki: "İbnü Cudan kenefil cahiliye, yasınirrahim ve يتصدق وينفق." Bu adam cahiliyedeyken Sıla rahim yapardı, infak ederdi, sadaka verirdi, fakiri gözetirdi, yetimi gözetirdi, iyilik yapardı, hayırla hep yarışırdı İbnü Cül'an. Bu ona fayda verir mi? Eydhul cennete ya Resulallah. Cennete girer mi? "Kale le. dedi ki "Hayır." Hayır girmez o cennete. Niye? O tevhit üzere bu kelimeyi söylemedi bir gün diyor. O bu kelimeyi, bu yaptığı işleri bir gün tevhit üzere yapmadı. Şirk üzere yaptı o yüzden ona fayda vermez diyor aleyhissalatü vesselam. Feyuqal denir ki diyor. La yutlak alerraculul mezkur ismul islam. Böyle bir adam hakkında yani tevhidi bilmeyip de namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hac veren bu tarz ibadete düşkün insanlara İslam ismi zikredilmez. Fadlen anel imen. Bırakın Müslüman ismini vermeyi. Mümin adı hiç verilmez. Niye? Mümin Müslüman ismin içerisinde daha dar bir manadır. İmanında sadık olan, Allah'a yakın olan, değil mi? Böyle bir mana içerir. Diyor ki, İslam ismi zikredilmez. kaldı mümin ismi zikredilsin böyle bir adam için. Bel yukal, denilir ki, الرجل الذي يفعل Küfrü işleyen adam او يتقده في حال Cehalet halinde buna itikat eden وَاَدَمِ مَنْ يُنَبِّهَهُ Onu uyaran birinin olmaması sebebiyle اِذَا فَعَلَ شَيْعًا مِنَ فَعَلِ الْبِرِ وَا فَعَلِ Efəbuhullahu ala azaliği. Bakın buraya dikkat. Eğer bu adam şirkinde ve küfründe cahaleti sebebiyle, onu uyaran bir adam olmaması sebebiyle iyi ameller yaparsa Allah iyi amelleriyle onu mükafatlandırır. Nasıl oluyor o iş? Bakın şimdi devamında diyor ki, ıda sahha İslamahu ve hakkıka tevhidahu. Ama İslamı olur, tevhidi tahakkuk ederse, yani tevhidi öğrenip tevhid ehlinden olursa, Kemal yadul aley. Tıpkı şu hadiste delalet ettiği gibi hadis Hakim İbni Hazem Hakim İbni Hazem hadisinde olduğu gibi Eslemte alama aslafte min khayrin Yaptığın iyilikler sebebiyle Müslüman oldun diyor. Sahabe gelip soruyor. Ya Rasulallah biz cahiliyedeyken iyilikler yapardık. Sadaka verirdik. Namaz kılardık. Oruç tutardık. Şirk üzereydik. Küfür üzereydik. Ama sen geldin bize tevhidi anlattın. Sen bizi şirkten kurtardın. Ne oldu o bizim namazlarımız? Ne oldu o bizim oruçlarımız, zekatlarımız? Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, o yaptığın hayırlar sebebiyle Müslüman oldum diyor zaten. Allah bunlar vesilesiyle seni İslam'la şereflendirdi. Allah Celle Celaluhu bunlar vesilesiyle sana tevhid gibi bir ikramda bulundu diyor. وَاَمَّ الْحَجُّ الَّذ۪ي فَعَلَهُ ف۪ي تِلْكَ Bu haldeyken yaptığı hac, bu halden kastı ne? Adam, şirki şirk üzere küfür üzere tevhid'i bilmiyor ama hac gibi zekat gibi hayır ameller yapıyor. Fela nahkum birati dimmetihi bel na'muruhu bi iadeti'l hacce. Yani biz bunun haccının geçerliğini söylemeyiz. Bilakis bu adam Müslüman olup tevhide girdikten sonra haccını iade eder bu adam. Li'anna la nahkum bil islamih fi tilka'l hale çünkü biz bu halde onun İslam'ına ne yapması hükmetmeyiz. والحج من شرط صحه الاسلام فكيف حكم ederken küfre yaparken nasıl haccının sahi olduğunu söyleriz Ancak biz onu kendisine hüccet ikame edildikten sonra tekfir ederiz feiza qamat alayhi eğer kendisine de artık ikame ise اَمَرْنَاهُ بِيَادَةِ الْحَجِّ Hacci iade etmeyi emrederiz. لِيَسْقُتَ الْفَرْضُ عَنْهُ بِيَقِينَ Ta ki yakin ile farz ondan sakıt olsun. Yani kastı, hac her Müslümana, gücü yeten her Müslümana farzdır. Gücü yeten her Müslümana vaciptir. Hac. Adam cahiliyesinde hac etmiş, sonra tevhidle şereflenmiş, sonra tekrar haccını iade ederse, yakinen elhamdülillah kabul olduğu belli olur. Ama adam cahiliyede yapmış, Allah onu kabul eder mi? Alimler ihtilaf etmişler burada. zanni olduğu için diyor ki yakın olmak üzere, yani mutmain olmak, kalbimizden şüpheyi defetmek etmek üzere ne yaparız diyor. Bu adama haccını iade etmesini emrederiz diyor. Burada Hamid İbni Nasır, Hamad İbni Nasr, e, İbn Nasr Elma Amar'ın çok güzel bir sözü var. Onunla bitireceğim durarız seniyedeki sözleri inşallah. 11. 75 ve 76. sayfalarda. اِنَّ هَاُولَا ma'tu مَاتُ قَبْلَ ذُهُورُ حَدِ i الْاِسْلَامِيَّ Bu İslami davetin zuhurundan önce ölen insanlara gelince hangi davet şirkin şirk olduğunu anlatan tevhidin tevhid olduğunu, hükmün sadece Allah'a ait olduğunu, duanın kabirlerdeki ölülere değil sadece Allah'a yapılması gerektiğini anlatan davet çıkmadan önce. Bu ilim Risalelerle, kitaplarla, yazılarla insanlara anlatılmadan önce tevhid ehlinin sayısı, tevhid ehlinin bu konudaki yaydığı ilim her tarafa yayılmadan önce ölen insanlardan konuşuyor. Bakın kardeşler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah her yüzyılda bir, bir müceddit gönderir. Arapça müceddit ceddede kelimesinden gelir. Ceddedenin aslı da cediddir. Yani yeni demektir. Müceddit Yenileyen demektir. Müceddit yenileyen demektir. Yenileyen kimse den kast edilen, irade edilen mana ise müşriklerin ve cahillerin bu dine kattığı bidatları ve şirkleri bu dinden temizlemesidir. Yani onlar bir şeyler katar bu dine, eklerler, o müceddit der ki bak bu dinden değil, bunu siz uydurdunuz. Bu Allah'ın emrettiği değil, bunu siz uydurdunuz. Bu şirk, bunu Allah emretmedi, bunu siz uydurdunuz. Müceddidin işi budur. müceddit dine katılan, dine eklenen, dine yapılan ziyadeyi dinden temizler. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kitaplarında selefin büyük imamlarının, Allah hepsinden razı olsun, sahabe tabi ve etbaat tabi, o büyük imamların naklettiği kitaplarda, akide kitaplarında Allah Resulü'nün şu sözü rivayet edildi aleyhissalatu vesselam. Allah bu ilmi her asırdan adil olanlardan adil olanlara taşır. Tevhid ilmini, kendi emaneti olan, o büyük emanet olan ilmi Allah her asırdan Celle Celaluhu adil olanlardan adil olanlara taşır. Ta ki onlar aşırıların tahriflerinden ve cahillerin ziyadelerinden bu dini temizlerler. İfadeye dikkat edin. Aşırıların bu dine yaptıkları tahriften ve cahillerin bu dine yaptığı ziyadelerden bu dini temizlerler. İşte Allah Azze ve Celle'nin her yüzyılda bir gönderdiği müceddit bu pisletilmeye çalışılan şeytan ve etbaa tarafından dini temizleme gayreti ve çabası içerisine girmişlerdir. Peygamber Sassana'nın vefatından bu yana 1500 sene geçmiş. Bu demektir ki 1500 senede 15 tane müceddit gelmiş. Her yüzyılda bir Allah Azze ve Celle subhanahu ve teala dinini birilerinin eliyle temizlemiş. Bu bir dönem Ahmet bin Hanbel olmuş. Bu bir dönem İmam Bukhar Rahimeullah olmuş. Ve niceleri onlar gibi Allah Azze ve Celle her dönemde her asırda kendine seçmiş ve o seçtikleriyle dinini şirklerden ve bidatlardan temizlemiştir. Ve bu Arabistan Yarımadası'nda da o dönemde özellikle Şiilerin Kerbela bölgesinde Irak'ta Hüseyin radıyallahu anhunun kabrine secde ettikleri, Hüseyin'e dua ettikleri, bu tarz kabir şirklerinin yayıldığı bir dönemde Allah azze ve celle tevhidi ne yapmış? Davetini yaymış. Elhamdülillah Allah'ın fazla keremiyle gerçekten özellikle son 5 senedir ve biraz daha geri gidildiğine son 10 senedir Allah azze ve celle Türkiye'de de bazı ilim talebelerinin vesilesiyle, bazı ilim talebelerinin elleriyle Allah azze ve celle şirki, yavaş yavaş ortadan kaldırmaya tevhidi de bu topraklarda yaymayı Allah Azze ve Celle takdir etmiş. Bu Allah'ın faziletidir. Bu Allah'ın nimetidir. Allah'ın nimetini zikreder. Allah'a hamd ederiz. Allah'a şükrederiz. Allah'a da bizi bu nimet üzere sebat ettirmesini ve bu nimet üzere öldürmesini de Allah Azze ve Celle'den dileriz. Allah Azze ve Celle o mücedditlerle karşılaştırıp o mücedditlerin yanında onları seven, onların dizin dibinde oturan salihlerden olmayı da bize bu konuda nasip etsin. Şimdi bu davetin zuhurundan önce ama birileri şirk üzere öldüler, şirki bilmeden, birileri küfür üzere öldüler, cehaletleri sebebiyle, vahhi ruhalhum esşirk. Hallerinin zahiri onların şirk üzere oluşlarıdır. Lәn nәte arada Onlara itiraz etmeyiz. Vәla nәhkum bi küfrihim, vәla bi Ne küfürlerine hükmederiz, ne İslamlarına. Yani adamın biri geldi dedi, ya hoca konuşuyorsun. Oy şirk, askerlik şirk, okul şirk, işte rabıta şirk, kabirlere dua şirk, her şey şirk diyorsun da. Ya bu kadar adam bilmeden öldüler, ne oldu? Tilke ummetin kat halet, lehâ mâ kesebet, ve lekum mâ kesebtun ve lâ Onlar bir ümmetti, geldi geçtiler. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınız sizlere, ne siz onların yaptıklarından ne onlar sizin yaptıklarınızdan sorulmazlar. Onların ilmi Rabbimizin katındadır. <gülüyor> Hangi hal üzere bildiklerini Allah hazza celle bilir. O yüzden Musa aleyhisselam Firavun'u tevhide davet ettiği zaman "Fena balul qurunul ula ya Musa" dedi. Ey Musa, öncekilerin, önceki geçmiş bizim atalarımız nerede? Cennette mi cehennemde mi? Sen ondan bize haber ver. Musa ne dedi? "Ve ilmuha inda rabbi." Onun ilmi benim Rabbimin katındadır. Başkasının yanında değil. Onu Allah bilir. Adam vardır, özrü vardır, fetret ehlidir. Allah onu imtihan eder. Biz nasıl belirleyeceğiz onu? Eğer Allah bize verseydi o belirlemeyi, herkes kendi akrabasına mazeret mührünü çakardı zaten. İlk babamdan başlardım, sonra da annemden. Niye? Çok seviyorum, ne yapayım? Canım, ciğerim, etim, kemiğim yani. Kanımdan, tırnağımdan. Ama Allah onu bana vermemiş. Celle Eğer gerçekten Allah Azze ve Celle katında bir mazeretleri, bir özürleri varsa Allah Azze ve Celle onları fetret ehli mesafesinde değerlendirip onları Allah celle celaluhu imtihan eder kardeşler. Ve devam ediyor söz uzun. Ben şuradan devam edeceğim inşallah. Diyor ki ben <gülüyor> nakul biz deriz ki men belagathu hadi davatil muhammediye kime bu Muhammedi davet ulaştı ise van <gülüyor> buna boyun eğdiyse ve <gülüyor> Allah Allah'ı birlediyse, abedahu ona ibadet ettiyse, vahdahu la şerikele, hiçbir şey ona ortak koşmadan yalnızca ona ibadet ettiyse, ve'l-tezeme şeraiyal İslamı İslam'ın iltizam ettiyse, yani namaz, oruç, zekat, haç gibi vaciplerle amel ettiyse, ve'amile bima emarahu bihi, Allah'ın emrettiğiyle amel ettiyse, ve'tecennebe ma'nehâhu anhu, Allah'ın yasaklandırdığından da sakındıysa. ise, Fahada min al-Muslimin al ne bil Cennet? Bunlar Cennetle müjdelenmiş Müslümanların zümresindendir. Fi kulli ve vafi kulli mekan her zaman ve her yerde bu, bu sıfat sayılan insanlar Cennet ehli Allah'ın Cennetle vaad ettiği insanlardır. Wa amma menceket lahu halu ehli cahiliye kimin hali de cahili ehli gibiyse, Yani cahiliyene cehalet üzere olan. Zaten şirk eşittir, cehalettir. En büyük cehalet şirktir, en büyük cehalet küfürdür. Cahiliye ehline neden cahiliye denmiş? Küfür üzere oldukları için cahiliye denmiş. Allah neden işte burada cahiliye ismini, Resulullah neden bazı rivayetlerde cahil ismini etlak etmiş? Ta ki insanların cahil oldukları beyan olsun ve dönsünler bu cehaletlerinden diye. Uhud savaşında Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın e, yanağını, dişini kırdıklarında ve yanağını kanatta, kanattıklarında, güzelim sahabelerini şehit ettiklerinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'na sığınmak zorunda kaldığında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, Allah'ım benim kavmime hidayet et, onlar bilmiyorlar. Onlar cahiller. Ama onlar cahiller diye cennette değiller güzel kardeşler. Cahillik kurtarsa idi o zaman cehalet ilimden hayırlı olurdu. Okuyan alimlerin cehenneme, okumayan cahillerin cennete dolması gerekirdi. O da Allah'ın dini değil, şeytan, iblisin uydurduğu bir, ayrı bir din olurdu yani. Ki bugün birileri şeytanın, iblisin dinini anlatıyorlar. Yani ben okuyorum, okudukça mesul oluyorum, cehenneme giriyorum. Bizim abi var, hiç okumuyor, hiç oralı değil, her haltı yiyor, o cennetin ortasına düşüyor. Ne güzel din, öyle bir din ne Yahudiler anlatıyorlar ne Hıristiyanlar, ne de bir başka taifler. Çünkü bu Allah'ın dini değil, bu iblisin insanları kandırmak için ortaya koyduğu batıl bir dindir kardeşler. La yarefu <gülüyor> tevhid al-levi Allahu, Allah'ın gönderdiği tevhidi bilmezse, Rasuluhu yedu ileh, Rasulüyle gönderdiği ve Rasulünün buna çağırdığı, wa le shirk al-levi Allahu Rasuluhu anhu ve Allah'ın Rasulüyle nehiyetti, şirki bilmiyorsa, ve yukatul aleh. Buna karşı bir de kalkmış utanmadan pervasızca savaşıyorsa, faha darlayu kalu inna muslimun licihlihi denmez ki bu adam cehaleti sebebiyle Müslümandır. Bel mence ne zahir amel uhuşir kubilla kibin zahiri Allah'a şirk koşmaksa, fa kufru onun zahiri küfürdür ve gizliliğini diyor Allah Azze ve Celle bırakırız bu şekilde, biz Allah'a havale ederiz diyor. Da bunlar. Muhammed bin Abdülvahab'la Şeyhülislam İbni Teymiye olan bu konuda söyledikleriydi. Burada insanların insanları hüccet noktasında ve cehalet noktasında mazur saymalarının, mazur görmelerinin sebebi şu kapısını bir türlü kapatamadıkları sahili olmayan denize benzeyen içtihat kapısıdır arkadaşlar. İçtihat. Bütün sapıklığın adını içtihat koyarsak bütün batıl Pis tevhillerin adını içtihat koyarsak kimse küfre düşmez. Ama Allah ve Resulü sahili olmayan bir deniz gibi açık kapı olarak bırakmamışlar içtihadı. Şimdi i̇bn Kudam el-Hambeli'den Ravdatun Nazır'da yani e, usulü fıkıh kitabı olan ki meşhurdur alimlerin katında. Allah kendisine rahmet etsin i̇bn Kudam el-Hambeli'nin yazdığı güzel faydalı bir kitaptır usulü fıkıhda babul ül İçtihat'ta, içtihat Babında şu sözleri söylüyor. وَزَعَمَا Cahide, Cahiz zannetti ki, kim cahiz? Mutezile'nin imamı. İbni i Teymiye diyor ki, İbn-i Kutayb'e ehli hadis için neyse, cahiz de Mutezile için odur. Yani İbn-i Kutayb'e ehli hadisin büyük imamlarından. O diyorsa ki, sahabe böyle inandı, bilin ki sahabe öyle inanmış. Hiç araştırmaya girmeyin çünkü o gerçekten ehli sünnetin imamı olmuş bir adam. Cahiz'de Mutezile'nin böyle bir imamı. Ne derse o Mutezile'nin sözüdür yani. Wa amel Cahiz. Cahiz zannetti ki enne muhalife millate'l islami iza nazara fa'ajza an darki'l hakki fehum asimun. Yani kim gücü yettiği kadar ictihad için çalışır ama hakkı anlayamazsa, hakkı anlayamadığı için bu adam sadece günahkar olur. Yani velev küfürde dahi olsa. Çünkü bugün birileri var ya, adam diyor ki bu şirk, eyvallah, yapan o Müslüman. Niye? Öteki adam içtihat etmiş, şirkin fetvasını vermiş ona. O ne yapsın? Fetvayı taklit etmiş, içtihat etmiş diyor. Bunlar cahizle müşterekler kavilde sözde. Cahiz de aynısını söylüyor. Velev küfürde olsa, velev küfürde olsa, insan, İçtihatla hakkın peşine düştüyse, hakka ulaşamasa da o günahkardır sadece dedi. Vakale kâle Ubeydullah İbnel Hasan el-Anberi, Anberi de dedi ki, kulli Müctehidin musibun fil Usuli vel Furu cemi'an dedi ki, bütün müçtehidler, içtihat sahipleri, ister dinin aslı olsun, ister dinin furu olsun, hepsinde isabetlidir, onlar hata etmiş olmaz. Bundan dolayı ne günah ne de kafir isminin kazanırlar. Yani ne fasık ismini ne de kafir ismini. Yani ne fısk onlara ulaşır ne küfür onlara ulaşır. Şimdi i̇bn Kudamen'in sözü. Bu sözlerin hepsi akabilun batilatun, Batıl sözlerdir kardeşler. Bunlar batıl sözlerdir. Şimdi önce iki tane söz naklettik. Mutezilenin imamı cahizin dediğine gelince. O ne? Adam içtihat etmiş. Şirk'e İslam demiş, hakkı anlayamamış, o günahkardır demek. Şimdi kafir demiyor, ona günahkar diyor. Niye? Tamam, hata etmiş, ne yapsın, etmiş. Hani bugün diyorlar ya, çok insi şeytanlar konuşuyorlar ya, cinlerin kendilerine vesvese verdiği, insandan kendini asker yaptıkları, öyle söylüyorlar ya. Cahiz'in sözüne gelince, fābatilun yākinen wakufran billahi Teala Yakine olarak batıldır ve Allah küfür etmektir yakîn olarak batıldır ve Allah azze ve celle'ye küfür etmektir. Veredde aleyhi ve ala resulih sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah'a ve resulüne reddiye vermektir bu sözü söylemek. Yani Allah'ın ve resulünü yalanlamaktır. Her müçtehit ettiği içtihatta isabetlidir. Böyle bir şirke İslam da dese gibi batıl bir sözü söylemek Allah'a küfür etmektir diyor. Fe inna ne'lemu kat'an. Kat'an yani kesin olarak biliyoruz ki katı iyi olarak şeksiz şüphesiz biliyoruz ki annen nebi sallallahu aleyhi ve sellem amara'l yahuda ven bil-islam ve itibaehi ve ala diyor ki Allah Resulü Yahudi ve Hristiyanlara İslam'ı emretmiş ona tabi olmalarını emretmiş tabi olmamakta ısrar etmeleri sebebiyle onları zenmetmiş kötülemiş ve katale cemihum onların hepsiyle savaşmış ve katil balığa onlardan buluğa erenleri de öldürmüştür nerede hayber hayber ya yahut ceş Muhammed sefe yaud diyorlar ya o sade sözde yani ey yahudi hayber hayber Muhammed'in ordusu geri dönecek Muhammed'in ordusu ne yaptı hayber'de Abdullah İbn Ömer diyor ki biz o gün her erkek çocuğunun etek tıraşına baktık Şüphelendiğimiz, ergenliğe girmediğinden şüphelendiğimiz erkek çocuklarının avret bölgesindeki etek tıraşına baktık ki etek tıraşı oluyor mu? Yani etek tıraşı denen avret mahallinin etrafındaki kılları kesmesi bir adamın ergenliğe girdiğinin alametidir, kalinesidir. O gün Allah Resulü Hayber'de ne kadar Yahudi varsa buluğa ermiş hepsinin kafasını kesmiştir. Yahudilerin intikamı budur zaten. O yüzden Filistin'den toprak satın ala ala savaşa savaşa İsrail devletini ilan ettikleri gün yerden toprak alıp bu Hayber'in intikamıdır dediler. Binlerce senedir kim güdüyor adamlar. Şimdi o başka bir şey. Konumuz Allah'ın ve Resulünün düşmanlarına Müslüman deyip onların ismini değiştirmek. Hadi bundan düşmanlığı safı belli. Oysa ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlarla savaştı ve devam ediyor diyor ki ve alamu annel muanide alarife mimma yaqin diyor ki hakkı bilerek inkar edenler yahudilerin arasında azdır diyor az sadece 3-5 tane davetçileri imamlarıdır geri kalan bütün yahudiler taklitçidir imamlarını yani imamları dediğim önderlerini e, hahamlarını taklit ederler sadece ve innemel akser onların çoğunluğu çoğunluğu مُقَلِّدَةٌ اِتَقَدُوا د۪ينَ آبَائِهِمْ تَقْل۪يدًا Onlar mukallittir, babalarının dinini taklit ederler. Din mirastır. Baba oğula bırakır. Baba muvahhidse tevhidi miras bırakır, baba müşrikse şirki miras bırakır. Ve Yahudilerin ek serisi de müşrik babalarından aldıkları şirki miras almışlardır. Bunu takliden yapmışlardır. Hakkı bilip de inkar ettiklerinden değil, وَلَمْ يَعْرِفُهُ مُوْجِزَةَ الرَّسُولُ وَصِدْقِهِ Peygamberin mucizesini ve sadıklığını bilmemişlerdir diyor. Yani ama bununla beraber Allah Resulü savaşmış, öldürmüş, onlarla mücadele etmiş ve onların kafir olduğunu ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam beyan etmiştir diyor İbn-i el-Hambeli. Yani bu okuduğum sözler içerisinde en açık, en güzel, en veciz sözün bu olduğunda akıl sahiplerinin herhalde ihtilaf etmemesi gerekir. Allah bize haktan ayrılmasın. Güneşi göremeyen körlerden kılmasın Allah bizi. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah velasının sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdan dır. Vo akhire davanen elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve töb.